Kadın yalnız olarak hacca gidebilir mi? Hanımların Hanefi mezhebine göre mahreminin bulunması hacca gitmek için şart kılınan unsurlardan birisidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden öğreniyoruz ki hanımların hacca gitmesi yahut uzak bir mekana gitmelerinin Kocasının izni yahut mahremiyle birlikte olmasının gerekçesi aslında güvenliktir. Bugün artık uçakla seyahat edilmekte, o kutsal mekanlara topluca gidilmektedir. Güvenlik açısından bir problem teşkil etmediği müddetçe hanımefendiler yalnız başlarına, diğer hanımlarla birlikte Kabe-i Muazzama'yı ziyaret edebilir, hacca gidebilir ve umre yapabilirler.